Ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim hoş geldiniz. Hoş Hoşbulduk. Nasıl efendim? Misiniz? Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Şey edin. Edin. Efendim bizleyenimiz. Selamun Aleyküm. Hayırlı yayınlar. Gayba iman nedir? Kulun gayba iman etmiş olması nasıl tadılır? Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cem'i l-enbiyeyi vel mursalin. Ve ila cem'i l-evliyeyi. El Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Gayva iman evet, nedir? Nasıl tadılır? Gayva iman deyince görmediğimiz Allah'a iman etmektir diye anlatılmış. Bu yanlış. Bu doğru değil bir kere. Görmediğimiz Allah'a iman olmaz. Nasıl görmemiz gerekir? Yani gaybe iman nedir? Allah bütün isimleriyle hem insana hem bütün varlığa, bütün aleme tecelli etmiştir. Hem insanın kendi üzerinde hem de bütün varlıkta, bütün âlemde Allah'ın isimlerini seyretmesi gerekir, görmesi gerekir, müşahede etmesi gerekir. Bütün bu varlığın Allah'a ait olduğunu, Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibaret olduğunu görüp, anlayıp iman etmesidir gaybe iman. Yoksa böyle sadece ben Allah'a inanıyorum demek gaybe iman değildir. Şahadet etmesi gerekir. Şahadet. <gülüyor> Nasıl şehadet etmesi gerekir? Yani şahit olması gerekir. Allah ayet-i de öyle buyuruyordu. Hem afakta hem enfüste nefislerinizde ayetlerimizi göstereceğiz. Ayet, delil demektir. Allah'ı gösteren deliller. Bütün varlık ayettir. Bir de insanın kendisinde ayetleri vardır. İnsan bütünüyle ayet, varlık da bütünüyle ayet. Her birini tek tek görmek lazım. Allah'ın isimlerine şahit olmak lazım. En kamil manada insan Rabbini kendi üzerinde görür, tanır, gaybe iman eder, anlar ki evet, Rabbi onu yaratmış, tecelli etmiş, hem de kendinden yaratmış. Eğer böyle olmazsa, gaybe iman olmaz. Yani kulun, kendindeki bütün sıfatların, vasıfların Allah'a ait olduğunu, Allah'ın onu kendinden yarattığını tatması gerekir. Tadınca, bunu Allah'a ait bilince, buna iman edince, bundan emin olunca, bununla beraber, kendi üzerinden Rabbini sevince iman olur. Gaybe iman. Gaybe iman böyledir. Gaybe iman, bununla beraber ebedi hayatı bize kazandırandır. Gaybe iman aynı zamanda şahadettir, şahit olmaktır. Allah'ın isimlerine, isimlerinin tecellisine varlığına evet, şahit olmaktır. Yosa Kelime-i okumuş, söylemiş olmaz, ikrar etmiş olmaz. Yani eşhedü en la ilahe illallah diyebilmek için ben şahidim ki, şahit oluyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur diyebilmek için şahit olmak gerekir, görmek gerekir. Bu gaybe imandır. <gülüyor> ne zaman gaybe iman etti, Allah'ın gösterdiği yolda, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat-i müsteqimde yürüdü, Şuhud o zamanı olur. O zaman Allah kendini ona tanıtır. Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Evet, O Allah'ı sevince Allah onu sever ve bununla beraber kendini ona tanıtır. Bu gaybe iman olmuş olur. <gülüyor> Allah perde arkasından bir perdeyi açıp öyle tecelli eder hangi ismiyle tecelli ederse, o ismi üzerinden Rabbini tanır, anlamış olur. Bu şuhuttur yalnız, bu şahadettir, Bu, e, alt gözüyle, daha doğrusu gönlüyle, daha doğrusu Allah'ın tecelli ettiği ruhla, evet, Rabbinin cemalini müşahede Ya da bir isminden, bir isim perdesinden şahit olmasıdır, müşahade etmesidir. Ama önce gaybe iman gerekir. Gaybe iman olmazsa, Evet kesinlikle ne yolculuk olur ne şahadet olur ne de kulluk ibadet olur. Allah hiçbir şeyi imansız kabul etmez çünkü. Evet gaybe iman aynı zamanda bütün varlıkta kendi üzerinde Allah'ın isimlerine, güzelliğine şahit olmasıdır. Bütün olaylarda, meselelerde Allah'ın takdirine, Allah'ın Rahman ve Rahimliğine evet şahit olmaktır. Allah'ın vudutluğuna, ilahlılığına, kulunu sevdiğine, kullarını sevdiğine şahadet etmesidir. Evet, şahadet edince gaybe iman olmuş olur. Evet, isim perdesinden, dolayısıyla perde arkasından gaybe şahadet etmiş olur ki bu gaybe imandır. Ve bunu tatar. Zahiri olarak bir şey görmüyor. Ama manevi olarak perdenin arkasından İsim perdelerinin arkasından Rabbine şahit olmuş olur. Evet. Efendim Adana'dan dursun çiçek. <gülüyor> Selamun aleyküm. Aleykümselam. Allah'ın beni sevdiğini, ibadetlerimi kabul ettiğini, ona yaklaştığımı nasıl anlarım? Hocamız soru soranların kalbini hissediyor mu?" demiş ayrıca. Evet. Rabbimizin bizi sevdiğini nasıl anlarız? Duamızı, ibadetimizi kabul ettiğini nasıl anlarız? <gülüyor> Elbette ki kendi üzerimizden anlarız onu. Biz eğer onu sevdiysek bilelim ki bu sevgi ondandır. O sevmeseydi biz sevemezdik. Aynı zamanda biz ondan razı olduk mu o bizden razı olmuş olur. Bunu tattığımızda Rabbimizden razı olduğumuzu, Rabbimizi sevdiğimizi tattığımızda Rabbim benim duamı, benim ibadetimi, benim kulluğumu kabul etti dediğimizde kabul etmiştir. Ama biz duamızı kabul edemiyorsak, ibadetimizi kabul edemiyorsak, kulluğumuzu kabul edemiyorsak, terbemizi, istiğfarımızı kabul edemiyorsak, Ya Rabbi sen kabul et diyemeyiz desek bile, zaten kabul olmadığını biliyoruz. Biz kabul ettiysek, O da kabul etmiştir. Önce bizim kabul etmemiz gerekir. O'nun huzuruna layık bir ibadetin, layık bir tevbenin, layık bir kulluğun, abdiyetin, seni seviyorum demenin olması gerekir ki O kabul etsin. Biz kabul ettiysek O da kabul eder. Elbette ki kendimizi kandırarak değil, Allah'a karşı ciddi ve samimi olarak bakacağız. Biz kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Biz kabul etmiyorsak, evet Resulullah Efendimiz buyurmuştu, Allah kuluna sorar. kulum sen bunu kabul ettin mi? Kul eğer hayır ya Rabbi derse, evet buyurur ki sen yarattığın bir kul olarak yaptığını kabul etmedinse ben seni yaratan Rabbin olarak bunu nasıl kabul edeyim? Nasıl bana kabul et dersin yani? Evet. Önce bizim kabul etmemiz lazım. Biz kabul ettiysek o da kabul etmiştir. Arkadaşın evet, diğer sorusu ''Soru soranların gönül halini hissediyor mu?'' diye sormuş. Belki hissetmekten öteye bir şey vardır. Bu bambaşka bir şeydir. Eğer biri samimiyetiyle, muhabbetiyle gönlünden gelen bir şeyi soruyorsa, Burada bizim bir beraberliğimiz olmuş demektir, bir kardeşliğimiz olmuş demektir. Bir manevi muhabbetimiz olmuş demektir. Allah için bir manevi hal var orada. Elbette ki onu tatmam gerekir. Hem de bütün şiddetiyle tatmam gerekir onu. Onun gönül halini, o muhabbet halini, onun sevgisini, O'nun o yakınlığını tatmam gerekir. Kardeşlerimizin böyle mesela sorularını dinlerken ya da onlar halini arz ederken, şey söylerken böyle e, işimiz gidiyor. O elimizdeki bir şey değil. O iradesiz öyledir yani. Bazı tam tersi de olabilir. Soran soruyu evet. kasıtlı olarak sormuştur. Beklediği bir cevap vardır, onu tasdik etmemi istiyor, elbette ki tasdik etmem, hak neyse onu söylerim. Cevap verince cevabımızı beğenmeyebilir, onu da hissediyoruz, onu da tadıyoruz. O da bizim elimizdeki bir şey değildir. Bunun bir sebebi vardır. <gülüyor> İman nurdur. Allah onu gönüle indiriyor. Gönüle indiren Allah'tır. Allah okulu seviyor. O kul da Allah'ı seviyor. Bütün müminler böyledir. Yani sevgi, o aşk, o muhabbet, iman Allah'tan. Onda tecelli ediyor. Ondan tecelli ediyor. Dolayısıyla o muhabbet Allah'a gidince, öteki muhabbet de Allah'a gitmiş. O yakınlığı, onu tattıran, o yakınlığı, o sevgiyi tattıran, evet, hissettiren değil, tattıran onu, yaşatan, Allah'tır. O yapıyor. Bize ait bir şey yok. Evet, o kadarını da e, müminlerin tatması gerekir, bunu anlaması gerekir. Bir kelime, bir cümle olsa bile, Evet, bazen bu çok e, aşırı oluyor. Kardeşlerimizin gönlünden kaynaklanıyor o, halinden kaynaklanıyor, olduğu gibi aksediyor, öyle söyleyeyim. Belki onun kelimelere dökemediği, evet çok şey vardır, iki kelime yazmıştır, o dökemediği de ona dahildir. Hepsi birden aksediyor. Buyurun. Efendim Sinop'tan Nürgül Demircioğlu. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Allah'ının izniyle yarın Kur'an dersine başlayacağım inşallah. Rabbim kendisini layık olanlardan ve sevdiklerinden ayırmasın hocam. Selametle kalın inşallah. Allah razı olsun. Allah kardeşimize Kur'an'ı okumayı, anlamayı onu ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürmeyi, onu yaşamayı nasip etsin inşallah. Allah bütün kardeşlerimize bunu ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Evet. Efendim, biz izleyicimiz de, hocam, mezhebleşmeyi nasıl biliyorsunuz? Evet. Mezhebleşme kesinlikle hem gereklidir, hem Mezhebi doğru anlamak gerekir, mezhep din değildir, mezhep yol demektir. Alimlerimizin gittiği bir yol demektir. Kur'an'a ve sünnete göre yürüdükleri, yaşadıkları, buna beraber tavsiye ettikleri yol demektir, yolları demektir. Ama hiçbiri de, hiçbirine de din denmez. İnsanın mezhebinden dolayı kendini, Başka mezheplerden ayrı görmesi, üstün görmesi kesinlikle en büyük zulümdür. İnsanın kendine yaptığı en büyük zulümdür. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, insanın kendini başka insanlardan üstün görmesi günah olarak ona yeterdir. İster mezhebinden dolayı olsun, ister meşrebinden dolayı olsun, ister ırkından dil, dolayı, dilinden dolayı veya meslekinden dolayı olsun, işinden dolayı olsun, mevkisinden, makamından dolayı olsun, kendini diğer insanlardan üstün görmesi günah olarak ona yeter. Ne demek? Yani o cehennemi boylamış demektir. Bütün mesele Allah'a kul olmaktır, abd olmaktır. Allah'ın emrettiği gibi yaşamaktır. Allah'ın emrinin gereğini yerine getirmektir. Hangi mezhep olursa olsun, eğer o Kur'an'a ve sünnete göre ise her biri öyle yapmaya çalışır. Kendini üstün görmenin bir manası yok. Üstünlük neyledir? Üstünlük takva iledir. Takva Allah'a karşı sorumluluğunu bilmektir. Bununla beraber kovamında olmaktır. Aşırı gitmemektir. Hiçbir konuda aşırı gitmemektir. Zaten benim mezhebim şöyle dediğinde kovamında olmadın. Kovamı bozdun zaten. Kendi Hazreti insan olmak kovamını bozmuşsun. Kul neyle kovama gelir? İman ile. Bütün ibadetler, bütün iyilikler, güzellikler her ne varsa hepsi bize imanı kazandırsın diyedir. Yani Allah'ın sevgisini kazandırsın diyedir. Mezhepten üstünlük olmaz. Meşrepten üstünlük olmaz. Hepsi bir. Allah bizi kulluğa davet ediyor. Onun için, ben şu mezheptenim, ben bu mezheptenim demek, bir kere, bütünüyle yanlış. Ama mutlaka, bir mezhebe de uyacak. Yani bir yolu yürüyecek. İbadetini, bir mezhebe göre yapacak. Yeter ki, Kur'an ve sünnete göre olsun. Evet, mezhepleşmek, Kesinlikle haramdır, zulümdür. İnsanın önce kendine yaptığı en büyük zulümdür. İnsana, insanlığa yaptığı zulümdür. Şu andaki durumu görüyoruz. Evet, mezhebi din zannedip sanki her biri farklı bir dindermiş gibi evet, konuşuyor, düşünüyor, hareket ediyor. Hatta birbirini öldürüyor, savaşıyor bunun için. Bundan büyük zulüm olur mu? Bu şeytanın helesi. Kim mezhepçilik yapıyorsa şeytana tabi olmuştur. Bir mümin, bir mümini kasıtlı olarak kasten öldürürse, Allah ona lanet eder, cezası ebedi cehennemdir. Evet, mezhebinden dolayı ben ayrıyım, sen ayrısın. Onu mümin, Müslüman kardeşi olarak görmeyip öldüren, nasıl mümin Müslüman olabilir? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Ya da onları destekleyenler, bunlar doğru yapıyor diyenler, aynı suça ortaktır, aynı cinayetlere ortak olmuş olur. Müminler, evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz, bir beden gibidir bir beden gibi. Müminler falan mezheptekiler değil. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olursa, bütün beden uykusuz kalır ve rahatsız olur. Mümin böyledir. Yoksa mümin olmamıştır. Onun için ısrarla söylüyoruz. Resulullah Efendimiz buyurmuştu, cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Mezhebinden dolayı eğer birini sevmiyorsan, meşrebinden dolayı sevmiyorsan, sen mümin değilsin bir kere. <gülüyor> evet öyle buyurdu Allah. Ayet-i Kerime'de hiçbir Nebi Resul yoktur ki, biz onu gönderdiğimizde ona şöyle vahyetmemiş olalım. Allah'a hiçbir şey koşmayın, sadece bana abd olun. Gare bu, amaç bu. Allah'a hiçbir şey koşmamak ve Allah'a abd olmak. Hangi mezhepte onu yapabiliyor, hangi meshepte onu yapabiliyor, hangi cemaatte yapabiliyorsan orada olman gerekir. Mesele Allah'a hiçbir şey, şirk koşmadan ona abd olmandır, ona aşık olmandır. Allah'ın aşkını, muhabbetini kazanmandır. Allah'ın sevgisine layık bir kul, bir abd olmandır. Hazreti insan olmandır. Allah'a yeryüzünde halife olman, ayrı olmandır. Yarın kıyamet günü Allah sana hangi mezheptensin, hangi meşreptendin diye sormaz. Kul oldun mu, olmadın mı? Hazreti insan oldun mu, olmadın mı? Bize sorulacak olan budur. Bunun hesabını vereceğiz. bununla beraber ver. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Siz iyi olun. Kötü yapanların kötülüğü size dokunmaz. Her birimize düşen iyi olmaktır. Kime göre? Allah'a göre. Resulüne göre en iyi kimdir? En güzel kimdir? Evet ne buydu Resulullah Efendimiz için? Sen azim bir ahlak özeresin. Ve bizim ona tabi olmamız gerekir. Eğer iman etmiştik de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Ona tabi olduğumuzda biz de o azim ahlaktan nasibimizi alırız. Nasıl ki o alemlere rahmet olmuşsa biz de en azından kendimize rahmet oluruz. Çevremize, etrafımıza, ailemize rahmet oluruz. Rahmet olamıyorsak, birbirimize zahmet oluyorsak, şu şöyle yaptı, bu mezhep böyledir, bu meşrep böyledir, bu cemaat böyledir deyip eğer ortalığı karıştırıyorsak biz de şeytanla beraber işbirliği yapmışız. Müminleri birbirine düşman ediyor, tefrika yapıyor. Dolayısıyla fitneye dahil olmuş oluyoruz. İbadetimiz bizi kurtarmaz. Allah bizden takva sahibi olmamızı istiyor. Üstünlük bununladır. Evet. Bu kadar yeter olsun. Efendim Bursa'dan Hasan Turan bir şiir yollamış efendim. Yazmayayım da peki yani öleyim mi? Demeyim de bu acı ile ya neyleyim? Halim nedir bir bileni ne? Halimi demeyeyim mi? Anlayana halimi böyle açıp da onu söylemeyeyim mi? İçim yanıyor, yangını bu ateşi yani ne gizleyeyim mi? Yüreğim sızlıyor, dosta hal bilene söylemeyeyim mi? İçim yanıyor, acım var yardım istemeyeyim mi? Halim bilen tabibe halimin ahvalini ona salmayayım mı? Dinmeyen gözyaşımı dışarıya yani akıtmayayım mı? Kanayan yarama melhem olur çare aramayayım mı? Dostumdur halimden anlar öyle umut etmeyeyim mi? Bu derde salana dahi olsa halimi söylemeyeyim <gülüyor> mi? Derde düşürene derdimin ilacını <gülüyor> sormayayım mı? Tabibi odur yaramı bilen bilendir elletmeyeyim mi? Söyleme demesi kolay dayanmak zor demeyeyim mi? Uzak diyarlardaki sevgiliye halimi arz etmeyeyim mi? Kul Hasan'ım, derdim büyük haber vermeyin mi? Müsebbibi Pir Muhammed Hüseyin'e iletmeyin mi? Hamdolsun seni bana bahşedene diye şükretmeyin mi? Sevgilinin sevdiği, sevdiğim, sevdiklerine teşekkür etmeyin mi? Hasan Turan Bursa selamlar. Sevgilinin sevdiği alemlere sevgili Hidayet ehli <gülüyor> efendim pirime sevdikleri bacı kardeş her dervişine, tüm sevenlerine, mümin, Müslümanım diyen herkese. Allah Hasan kardeşimizden razı olsun. Hem Hasan kardeşimize, ailesine, bununla beraber Bursa'daki kardeşlerimize selam olsun. Elbette ki derdimizi söyleyeceğiz. Halimizi arz edeceğiz. Arz edince ne olur? Hep beraber yanacağız. Başka da bir şey yok bu dünyaya yanmaya gelmişiz. Evet, yanmaya. Rabbimizden ayrılınca, o özlemle beraber, Rabbimize olan o özlemimizden, hasretimizden dolayı, ona aşık olduğumuzu anlarız, anlamış oluruz. Eğer bu ayrılık olmasaydı, imanı tadamazdık. Yani aşıklığı tadamazdık. Ne kadar sevdiğimizi anlayamazdık. Hakikat odur ki insan Rabbine aşıktır. Her şeyini, canını kurban edecek kadar aşıktır. Ama onu perdeliyor. Perdelenmiş. Mutlaka Allah her kuluna, istisnasız her kuluna iman etme. imkanını tanır. O aşıklığı ona tattırır. Ve aşıklar sadece feryat eder. İşleri feryat etmektir. Özleminden dolayı, o hasretinden dolayı, aşkından dolayı, kavuşamadığından dolayı. Kavuşsa bile yine feryat eder. Evet, Mevlana söylüyordu. Az bir ayrılık olsa bile, aşık için o çok uzun zamandır. Az bir ayrılık olsa bile. Yani bir şeyle meşgul olup, bir ayrılık olsa bile Rabb'iyle baş başa olduğunda sanki uzun zaman ayrı kalmış da evet öylesine özleyip öylesine o hasretle onu bir daha ister. Evet. Halimizi birbirimize <gülüyor> arz edip hep beraber feryat edeceğiz. Allah razı olsun. Efendim Sirten, Mervan Tunç, Hocam, çoğu zaman Rabbim için ağlıyorum. Peygamberim aklıma gelince ağlıyorum. Bazen yaptığım hatalara ağlıyorum. Bu neden böyle olur? Günah işlemiş olur muyum? Günah işlemiş olmuyoruz, tam tersine. Ağlamayan göz, göz değildir. Ağlamayan gönül, kalp, kalp değildir. Taşlaşmış demektir yani. Herkes mutlaka ağlar, ağlamalıdır. Bu ağlaması bazen baş gözüyle olur, bazen kalbiyle olur, bazen ruhunun feryadıyla, ruhuyla olur, bazen sırrıyla olur, bazen sırrının sırrıyla olur. Bazen bu ağlama günahından dolayı olur, aşkından, muhabbetinden dolayı olur bazen. Bazen eksiklikinden dolayı olur, ama ağlar. Ama mümin ağlar. Ağlamalıdır. Bu alemde, bu diyarda gurbettedir. Rabbinden ayrıdır. Ve Rabbi ondan kulluk istiyor, abdiyet istiyor, aşıklık istiyor. Ve kul kendini biliyor. Çamura düşmüş, bulanmış. O çamurdan kurtulması gerekir. Onun için herkes ağlıyor aslında. Bu ağlaması onun diri olduğunu gösterir. Diri. Rabbi ile diri olduğunu gösterir. İman ettiğini gösterir. Mümin olduğunu gösterir. Ağlayamıyorsa ölüdür. Kalbi taş olmuş, taş kesilmiştir. Bu olması gerekendir. Olmazsa bu durumda onun durup düşünmesi gerekir. Kalbim taş gibi bir olmuş. Neden ağlayamıyorum? Neden feryade edemiyorum? Ben bu halimden razı mıyım? Ben kendimi kamil mi görüyorum? Kazanmış gibi mi görüyorum? Kurturmuş gibi mi görüyorum? Eğer böyle olsaydı, bu benimle halimdi. Herkes kendini biliyor. Allah öyle buyurdu ayet kerime de insan. Kendine, kendi nefsine şahittir. Kendi nefsimize şahidiz, bunu biliyoruz. Ne buyurdu bir de, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Demek ki ağlamamız gerekiyormuş. Gülmekten çok ağlamamız gerekiyormuş. Bütün sahabe bunu biliyor. Anlatıyoruz zaten. Resulullah Efendimiz evet, seccadeyi ıslatacak kadar ağlıyordu. Bu Sadece namazdaki hali, bir de tefekkür hali var. Rabbi ile baş başa olduğu bir hali vardır. Mesela Ayşe annemiz anlatır. Bir gece sabaha kadar Resulullah Efendimiz bir ayeti okuyup ağladı. Evet ayet o gün, o kıyamet günü, o dehşetli günde her ümmetten, her cemaatten her topluluktan bir şahit çıkardığımızda seni de hepsinin üzerine şahit olarak getirdiğimizde onların hali ne olur? Ayetini okuyup ağladı. Yani Resulullah Efendimiz bütün ümmete, bütün ümmetin imamlarına, önderlerine, şahitlerine şahit olacak. Örnek olacak yani. Onun ölçüsüne Örneklik ölçüsüne vurulacak. Ne kadar ona benziyor? Resulullah Efendimiz onlara ne kadar şehadet ediyor? Ahlaki, hali, ibadeti, imani, kulluğu ne kadar onlara şahit şahitlik yapıyor? Bir de ona uyanlar, o şahitlere, imamlara uyanlar, o imam o cemaate ne kadar şahit oluyor? Örnek olmuş yani. Onlar ne kadar ona uymuş? Bu dehşetli bir durum. Eğer o şahitlikten geçmezse kurtuluş yok. O şahitliliği kabul etmesi gerekir ki, örnek olarak kabul etmesi gerekir ki, ona benzemesi gerekir ki Resulullah Efendimiz ona şahitlik yapsın. Bu benim desin. Bu bendendir desin. Bu bana aittir desin. Benim halim buna aksetmiş desin. Evet. O dehşetli gün. Evet, sabaha kadar bu ayeti okuyup ağladı. Sahabe de öyleydi. Her biri öyleydi. Kimi sessiz ağlıyor, kimi yüksek sesle ağlıyor, kimi için için ağlıyor. Gönlünden feryat edip ağlıyor. Evet. Müminler ağlar. Aşıklar ağlar. Sevenler ağlar. Maşukuna kavuşamadığı için, maşukunu özlediği için ona layık olmadığını bildiği için layığıyla avdolamadığını, tesbih edemediğini, hamd edemediğini bildiği için Rabbinin kendisi üzerindeki muradını evet bilip yapamadığı için gerekeni yapamayıp tam olarak beceremediği için ağlar ve feryat eder. Onun için mümin ağlamaktan kurtulamaz. Her anda Yanlış yapar ağlar, eksik yapar ağlar, özler ağlar, ister ağlar, ağlar. Dolayısıyla Allah, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz, ayeti onda tecelli eder, ağlar. Gülmekten çok ağlar, ağlamayı tercih eder. Efendim İzmir'den Kaplan Bedir, <gülüyor> selamun aleyküm pirimiz, aleyküm canımız, aleyküm. kanımız, himmetinize, terbiyenize muhtaçız pirim. Allah'a emanet olun. siz çok seviyoruz. Rabbim size layık evlat olmayı nasip etsin. Abi. Amin. Allah razı olsun. Terbiyeyi hep beraber görüyoruz inşallah. Terbiye, Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. اَدَّ بَنِي رَبِّي فَا اَحْسَنَةَ Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Onu Rabbi terbiye etti. O da sahabesini terbiye etti. Kendinden onlara edep verdi. Kendinden. Eğer kendinden edep vermese sadece okuyun, kitaptan edebi alın dese Böyle bir edebi almak mümkün değildir. Edep, kitaptan alınmaz. Edep, evet. Resulullah Efendimiz onu Allah'tan alıyor, sahabe Allah'ın Resulünden alıyor. Ve bu kıyamete kadar edep böyle alınır. Böyle kul Rabbine karşı edepli olur. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar aynı zamanda Allah'ın edeplendirdiği kimselerdir. Edebini Allah'tan alanlardır. Dolayısıyla gönlündeki, üzerindeki edebi veriyor. Onunla beraber olunca, onunla beraber, onun edebiyle edeplenince edepli olmuş olur. Allah'ın huzurunda da edepli olarak durabiliriz. Allah'ın huzuruna o edepten dolayı layık olmuş oluruz. Evet, bütün Veçhili camillerin söz birliğiyle söylediği bir söz vardır. Ustat yolunda kazanan, kazanmış olanlar mutlaka edebinden dolayı kazanmıştır. Kaybedenler de edebe aykırı evet hallerinden, tavurlarından, gönüllerinden, sözlerinden dolayı kaybetmişlerdir. Edepsizliğinden kaybetmiştir yani. Mümin edepli olandır. Edep deyince Önce Allah'a karşı edebi anlamak gerekir. Allah'a karşı edepli olmak gerekir. Herhangi bir şekilde Allah'a itiraz ettiğinde, işini beğenmediğinde Allah'a karşı en büyük edepsizliği yapmışsın. Bir konuda Allah bir hüküm vermişse, sen o hükmü beğenmedinse, kabul etmedinse, edemedinse, nefsine kabul ettiremedinse Allah'a karşı en büyük edepsizliği yapmışsın. Allah'ın taksimatını beğenmedinse en büyük edepsizliği yapmışsın. Allah'ın seni tabi tuttuğu imtihanı beğenmeyip gerekeni yapmadınsa beni böyle değil de başa türlü imtihana tabi tut, tutsun Allah dedinse en büyük edepsizliği yapmışsın. Aynı şekilde Resulüne karşı edepli olmak gerekir. Onun herhangi bir halini, örnekliğini kabul etmedinse en büyük edepsizliği ona yapmışsın. Çünkü ona sen yanlış yaptın, sen yaptığını beğenmedim demektir bu en büyük edepsizliği ona karşı yapmış oluyorsun. Allah'ın kitabına karşı edepsizlik aynı şekilde. Başka bir sözü Allah'ın kelamının önüne koyarsan, en büyük edepsizliği evet Kur'an'a, Allah'ın kelamına yapmış olursun. Bununla beraber insanların aynı şekilde dini, imani, ilmi, hikmeti, marifeti, öğrendiği büyüğüne karşı edepli olması gerekir. Evet. Herhangi bir şekilde edepsizlik yaptığında, evet o maneviyatına, maneviyata edepsizlik yapmış olur. O da Allah'a gidiyor. Resulüne olan da edepsizlik de Allah'a gidiyor. Kur'an'a olan edepsizlik yine Allah'a gidiyor. İnsanların büyüklerine karşı edepli olması gerekir. Büyüklerine saygısızlık yaparsa o da Allah'a gidiyor. Büyükünü bilmiyor. Eğer Allah bizden büyüklerimize karşı edepli olmamızı istiyorsa, Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir buyurdu. Saygı demek, edep demek. Edepli olmak demektir. Evet. Allah bizi edepli olanlardan eylesin inşallah. Amin. Edebi gerçek manada öğrenip, edebin ne olduğunu bilip, Allah'ın edeplendirdiği evet, kullarından olmayı ihsan etsin inşallah. Amin. Evet. Efendim Emre Çiftçi Hocam Allah'ın bereketi ve selamı üzerinize olsun. Hocam ben aşçıyım ve işkili bir restoranta çalışıyorum ve bazı yemeklere ve soslara alkol koymak zorunda kalıyorum. Yemeklerin tadına bakmak zorunda kalıyorum. Ne yapmalıyım? Rezak olan Allah'tır. Allah rızkımızı takdir etmiştir. Bize düşen, Allah'ın bize takdir ettiği rızkı, bir vesileyle kazanmaktır, almaktır. Herhangi bir şekilde eğer, günahla, yanlışla rızkımızı kazanıyorsak, mutlaka, buna bakıp, Kendimize başka bir yol bulmamız gerekir. Öyle işki <gülüyor> alkol katıp hem ikram ediyor, hem de kendisi tadına bakıyorsa, <gülüyor> bu durumda haramı işlemiş olur. Kardeşimizin hemen kendine bir iş bulması gerekir. Böyle olmayan bir iş. Alkolun olmadığı, hem ikram ederken de ikram ettiklerinin de günahına giriyor ayrıca çünkü. Evet kardeşimiz kendine bir iş arasın. Allah ona bir rızık kapısı açar. İnşallah bundan daha hayırlı olur, daha güzel olur. Ne olursa olsun bir işi yaparken de Allah'ın hesabını yapmak gerekir. Yani kul bir iş yaparken ebedi hayatın hesabını öne almalıdır. Evet, bunu kazanacağım. Bununla Allah'ın rızasını kazanacağım demelidir. Evet, hem dünya hayatımın geçimini temin ederken aynı zamanda asıl gayem, amacım Allah'ın rızasını kazanmaktır demelidir. Öyle ki işi ibadet olsun, çalışması ibadet olmuş olsun. Yoksa sadece geçindireyim kendimi derse o ibadet olmaz. Evet. Bu haldeki bütün kardeşlerimiz için bu böyledir böyle yapması gerekir. Kendimize hemen en kestirme yoldan bir iş, bir an önce bir iş bulalım. Bu sıkıntıdan, bu yanlıştan, bu günahtan da kurtulalım inşallah. Evet. Efendim Mehmet Güneş selamun aleyküm. Hayırlı Başüstü akşamlar. Sen. Bir sorum olacaktı hocama. Namazımı kılıp Kur'an'ı okuyorum ama yine de Kötü alışkanlıklardan nedense vazgeçemiyorum. Sebebi nedir? Allah razı olsun, Allah'a amenet olun. Evet, Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Namaz sizi her türlü fehşadan, aşırılıktan, yanlıştan, günahtan alıkoyar. Allah buyurduysa söz bitmiştir. Hem namazımızı kılıyoruz, hem Kur'an'ımızı okuyoruz. İkisi de bizi yanlıştan alıkoymuyorsa bir sorun var. Nasıl bir sorun var? Namaz kılamadık, Kur'an'ı da okuyamadık demektir. Allah'ın muradı gerçekleşmedi demektir bu. Kur'an'ı okurken bilerek mi, anlayarak mı okuyor? Yoksa anlamadan mı okuyor? Namazı kılarken namazın müminin miracı olduğunu miracda durarak mı mi kılıyor? Yoksa sadece evet, taklidini mi yapıyor? Sorun burada önce Kur'an'ı okurken ayet ayet tane tane evet varatil tertilla buyuruyor ya evet tane tane oku sindire sindire oku oku anla anla ona iman et o sende ahlaka dönüştüm Allah müminleri anlatırken onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar Allah'ın ayetlerini okuyorsak imanımızın artması gerekir. Bunun için de ayeti anlamadan iman artmaz. Bu beni yaratan Rabbimin bana hitabıdır. Rabbim bunu bana söylüyor. Ne söyledi bilmiyorum. O zaman sen anlamadın onu. Anlaman gerekir bunu. Sana ne söylediğini anlaman gerekir. Yani böyle beş yaprak, on yaprak, bir cüz okuyacağına bir ayet oku, iki ayet oku, üç ayet oku ama onu anla. O ayetler üzerinde tefekkür et ki imana dönülsün, Aşka, muhabbete dönüşsün ayetler. Yoksa evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? İnsanlardan öylesi var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder. Neden? Kur'an'ı okuyor, tersini yapıyor. Allah şunu yap diyor, onu yapmıyor. Şunu yapma diyor, onu yapıyor. Bir de gidip o ayetleri okuyor. Dalga mı geçiyorsun? Eğer yapamadınsa oturup ağlayıp feryat etmen gerekir. Ağlaman gerekir. Neden ben böyleyim? Neden Rabbimin emrini yerine getiremiyorum? Neden yapma dediğini yapıyorum? Deyip feryat etmen gerekir. Aynı şekilde namazı kılıyoruz. Namaz müminin miracıdır. Miraca çıkman lazım. Allah'ın huzurunda durman lazım. Rabbinle evet, o ahdini, vaadini yenilemen lazım, tazelemen lazım. İyyaken abdu ve yyaken esta'in demen lazım. Hamd sana aittir. ham senindir. Övülmeye layık olan sensin. Sen Rahman ve Rahim Rabbimsin. Sen din gününün sahibisin. Sen benim sahibimsin. Sen beni hesaba çekensin. Bununla beraber <gülüyor> ve biz yalnız sana abd oluyoruz. Ben değil, biz. Bir cemaat içinde, Allah'ın kendisine nimet verdiği cemaatin içinde olman lazım. Yoksa Fatiha'yı okumuyorsun, namazın yoktur senin. Olmaz. Evet, peşinden öyle söylüyoruz Ehdine siratel müstakim siratel lezzine namta aleyhim Kendisine nimet verdiğin kulların yoluna hidayet et, hidayetçiyle beraber hidayet et, siratel müstakimde Evet, yürüyeyim ya Rabbi, sana geleyim ya Rabbi diyorsun okuyorsun gerekeni yapmıyorsun ben namaz kıldım diyorsan yanlış Allah bunu sana böyle tekrarlattırıyorsa sana yolu gösteriyor Fatiha Allah'a giden yol demektir sirat-i müstakim yolu demektir öyle buyurdu ayet-i kerimede de ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Kim Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat müstakimde yürürse Rabbini bulur. Rabbine vasıl olur. Taklit edenler değil. Fatiha ile namaz kılanlar vasıl olur. Fatiha'ya, Kur'an'ın özüne, özetine iman edenler Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürüyenler Rabbini bulur. Onları namaz her türlü aşırıdan taşadan ali koyar. Namazları miracı olur. Yoksa namaz kalanların taklidini yapmış oluyoruz. Taklidini. İçi boş bir namaz olur. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz hem bedenin hem gönlün beraber olmadığı ibadeti Allah kabul etmez. Onun için ameller niyete göredir buyurdu. Evet, niyet gönlün halidir. Gönlün verdiği karar ve hükümdür. Yani gönlün hüküm vermemişse, gönlün o ibadete dahil olmamışsa Allah o ibadeti kabul etmez buyurdu. Evet. Bunun için yapmamız gereken şey Fatiha'yı anlamaktır. Anlayıp gerekeni yapmaktır. Fatiha'yı anladığımızda, gerekeni yaptığımızda evet, Kur'an'ın özüne, özetine uymuş, tabi olmuş, Allah'ın ipine sarılmış oluruz. Ama gerekeni yaparak yalnız. Evet. Efendim, bizlecimiz namazda Secde neyin üzerine yapılmalıdır diye sormuş. Evet, namazda Namazda secde neyin üzerine yapılmalıdır? Mesela görüyor ve şahit oluyoruz ki bir kısım müminler, Müslümanlar mutlaka seccadenin olması gerektiğini söylerler. Bir kısmı bir taşın, bir toprağın üzerine secde edilmesi gerektiğini söylerler. Yanlış. İkisi de yanlış. Secdeyi anlamak gerekir. Ne demiş kardeşimiz? Namazı neyin, secdeyi neyin üzerine yapmamız gerekir? Secdeyi arşın üzerine yapmamız gerekir. Başka türlü olmaz. Secdeyi arşın üzerine yapmamız gerekir. Namaz müminin miracıysa Açta secde etmen lazım. Başının Allah'ın huzurunda secdede olması gerekir. Evet. Yerdekinin ne olduğu önemli değildir. İster toprak olsun, ister taş olsun, ister seccade olsun, ister kum olsun, ister başka bir elbise parçası olsun. Her ne olursa olsun, önemli olan başını koyduğun yer değildir. Yani onun ne olduğu önemli değildir. Söyledim. Başın Aşağı layıktır. Allah'ın huzurunda evet başını yere koyman gerekir ki namaz miracı olsun. Yoksa taşa koymuşsun, toprağa koymuştun, seccadeye koymuşsun, halıya koymuşsun, tahtaya koymuşsun. O bir mana ifade etmiyor. Bu insanın kendi kendine din üretmesidir. Böyle bir şey yok. Resulullah Efendimiz mescidinde kılarken kuma secde ediyor. Altı kulum diyor. Evde secde ederken Başka bir şeyin üzerine secde ediyor. Her ne varsa onun, ona secde ediyor. Evet. Onun için böyle şeylerle meşgul olmak Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi dinde aşırı gidenler helak oldu. Helak olur. Bu aşırılıktır. Aşırı gitmek demek böyle detaya boğmak demektir onu. Bu din kolaydır dedi, kim onu zorlaştırırsa Allah onun belini kırar dedi. O gerekeni yapamaz, yerine getiremez. Belinin kırılması demek bu demek. Onun için böyle şeylere takılmak doğru değildir. Allah seni huzura davet ederken sen Allah'ın davetine icabet ediyorsun. Yani yerde taş mı var? takta mı var, seccade mi var, ne var? Sen oraya bakamazsın yani. Sen Rabbinin huzurundasın. Yok böyle bir taş parçasını al oraya koy, başını üstüne koy, secde olsun. Allah böyle bir şey emretmemiş. Böyle bir şey söylememiş. Biz bunu böyle söyleyip böyle yaptığımızda bu bidat olmuyor. Mu? Niye kendimize böyle din üretiyoruz? Evet. Neyin üzerine secde etmesi lazım? Arşın üzerine, diyoruz. Evet. Efendim Bursa'dan Adem isimli bir izleyicimiz. Selamünaleyküm hocam. <gülüyor> Aleykümselam. Boş kaldığımda veya bir iş yaparken genelde la ilahe illallah deyip tekrarlayıp duruyorum. Yarım saat, bir saat süreden sonra öyle bir hal geliyor ki enerji mi diyeyim, yerimde duramıyorum, düz duvara tırmanasım geliyor. Buna hikmeti nedir? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. İnsan Rabbi ile diridir. Rabbi ile. İnsan aşkla diridir. Muhabbetle diridir. Onun için aşksız insan ölüdür. Aşık Allah ile diridir. Mümin Allah ile diridir diyoruz. Allah'ı zikredince Allah'tan başka ilah yok, mabud yok, maşruk yok diyorsak bu durumda o gönlümüze iniyor. Onunla diriliyoruz. O zikirle diriliyoruz. O manevi olarak bize güç oluyor. Kuvvet oluyor. Bize heyecan oluyor. Heyecan. Onun için heyecansız insan ölüdür dedik. Mümin o zikrinden dolayı, ibadetinden dolayı, imanından dolayı, Allah ile beraberliğinden dolayı o heyecanı hep yaşar ve tadar. Allah'ın huzurundadır ve onu yaratan Rabbi ondan bir şey istiyor. O da gereğini yapmaya çalışıyor. Rabbim beni sevsin diye, sevgisini kazanayım diye. Bundan büyük heyecan olur mu? Onun için mümin sürekli o heyecan halindedir. O imanından dolayı, aşkından, muhabbetinden, abdiyetinden dolayı sürekli bir heyecan halindedir. Heyecanı olmayan mümin, imanını kaybetmiş demektir. kendi de perdelenmiş demektir. Mesela bazen bakıyoruz, böyle ölü gibi duruyor. Heyecan yok. Bu durumda, evet, imani perdelenmiş. imanı ona o heyecanı vermediyse, o meyvesini vermeyen bir imandır. Mümin zaten öyledir. Mümin diridir. Yani 100 yaşında da olsa o heyecanı sürekli vardır. Aşk halinde, muhabbet halinde o diridir böyle. Ama iman yoksa ölü gibidir. Başka şeylerle dirilmeye çalışır. Başka yerde, başka şeylerle o heyecanı bulmaya çalışır. Onu böyle? Dünyalık kazanırken heyecan duyar, bir mevki makamda heyecan duyar o geçici nefsin heyecanidir. Dolayısıyla sahte bir heyecandır. Hakkı heyecan müminin heyecanidir. Evet, Rabbi ile baş başadır, Rabbinin huzurundadır. Rabbinin tecellisine mazhardır o anda, Rabbinin hitabına, gönlüne vahyine muhataptır. Ve Rabbi ondan bir şey istiyor, bundan bir heyecan var birir. Yerinde duramaz. Bunu bilmese bile, evet, Allah deyince, La ilaha illallah deyince, o hali yaşar, onu tadar. Evet, o heyecanı, o manevi hali mutlaka tatmak gerekir. Eğer heyecan yoksa, bu durumda imanda sorun var, tefekkürde sorun var, Allah'ın huzurunda durmakta bir sorun var. Tek kelimeyle imanda sorun var demektir. Evet. Efendim müsaadeniz varsa bir ara verebilir miyiz efendim? Teşekkür ederim efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.